Merhaba, ODTÜ'de ağaçları savunmak isteyen aktivistler gözaltına alındı ve ağaç katliamı başladı. ODTÜ'den de geçecek yola karşı nöbet tutanlar, 6 Eylül sabahı yıkım ekipleriyle birlikte gelen polislerin müdahalesine maruz kaldı. Ankara'da ODTÜ'lüler ve mahalle sakinlerinin ODTÜ ormanının sınırından geçmesi planlanan yola karşı nöbet tuttukları alana 6 Eylül Cuma sabahı yıkım ekipleriyle birlikte polisler geldi. Çevik kuvvet polisleriyle gelen dozerlerin yıkıma başlaması üzerine ODTÜ önünde direniş alanında nöbet tutan yaklaşık 15 kişi insan zinciri kurarak yıkım çalışmalarını engellemek istedi. Bunun üzerine saat 7.30 sularında ise polis müdahalesi başladı ve ağaçları korumak için insan zinciri oluşturan 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların karakola götürülmesiyle yıkım işleri devam etti. Daha sonra ise gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. ODTÜ'deki nöbet 25 Ağustos'ta çadırların kurulmasıyla başlanmıştı. Aynı gün polis çadırları kaldırmazsanız müdahale ederiz uyarısını yapmış, ODTÜ'lüler ise gök kubbe bize yeter sloganları ile eylemi çadırsız sürdürme kararı verdiklerini açıklamıştı. Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği, Ankara İl Koordinasyon Kurulu, ODTÜ'deki yıkım ile ilgili bir açıklama yayınladı. TUMOP Ankara İl Koordinasyon Kurulu, ODTÜ'den geçecek yolla ilgili hukuki sürecin tamamlanmadığını ve yola itirazın demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, Ankara Polisi ve Büyükşehir Belediyesi suç işlemekte hukuka aykırı davranmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde yeşile ormana, kente, mahalleye sahip çıkmanın bedeli olarak insanlar yaka paça gözaltına alınıyor diye konuştu. Kuzey Ormanları Savunması tarafından İstanbul'un Kuzey Ormanları'nı korumak için organize edilen bir kamp gerçekleşti. Abbas Ağ Forumu'nda başlayan ve gittikçe genişleyen Kuzey Ormanları Savunması dayanışması tarafından yapılan çağrının ardından yüzlerce insanın katılımıyla Riva'da Direniş kampı yapıldı. Bisikletler, otobüsler ve özel araçlarla kampa katılan bine yakın gösterici 7 ve 8 Eylül'de 2 gün boyunca çeşitli atölyelere ve forumlara katıldı. Orman ve doğaya ilişkin atölyelerin yanı sıra ulaşım politikalarının konuşulduğu yoğun gündemin arasında müzik ve tiyatroya da vakit ayrıldı. Pazar günü ise başta olimpiyat felaketleri olmak üzere nükleerden yerel yönetim politikalarına kadar pek çok konu, Tartışıldı. Öğleden sonra ise kuzey ormanlarında süren yıkımın en önemli noktalarından birine gidildi. Hem yerinde denetim yapıldı hem de basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından önce ise 3. köprü cinayetleri soganları atılıp bölgede kısa bir gezinti yapıldı. Kuzey ormanlarının İstanbul'un kalbi olduğunu dile getiren göstericiler sembolik olarak yıkım alanına bir fidan diktiler. Mega projelerle İstanbul'un yok edilmekte olduğundan söz edilen basın açıklamasında gezi sürecinin önemine vurgu yapılıp gezide kaybedilenler de anıldı. Kitlesel mücadelenin önemi ve yerelliğine vurgu yapılan açıklamanın ardından sloganlar atılmaya başlandı. Ormanıma, suyuma, mahalleme dokunma, her yer Taksim, her yer direniş diyen göstericiler Riva'dan Ot diye de selam gönderdiler. Ormanların korunması ve Üçüncü Köprünün yapılmaması için Change.org Taksim Köprü Değil Orman adresine başlayan imza kampanyası sayısı ise 20.000 imzayı geçti. Seferihisarlılar Orkinoz çiftliklerine protesto ettiler. İzmir'in Seferihisar ilçesinde bugüne kadar açılan davalarda Danıştay ve İdare Mahkemelerinin iptal kararı vermesine rağmen yeni bir ÇED raporu alarak üretime başlayan Orkinoz çiftliğine karşı geniş katılımlı bir eylem yap yapıldı. Sığacık'ta 8 Eylül Pazar günü düzenlenen eyleme Seferiysel Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevre illerinden belediye başkanları, Sığacık Balıkçı Kooperatifi Çevre Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre Gönülleri ve ilçede yaşayanlarla çevre ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Sık sık slogan atan grup adına Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklama yaptı. Başkan Soyer şöyle diyor, Güçlerimizi birleştirmezsek bizi teker teker avlıyorlar. İki haklı gerekçemiz var. Birincisi, bu nesli yavruyken yakalayıp kafeslere hapsedip hasat denilen bir katliam yapılıyor. Bu soyun tükenmesine neden oluyorlar. İkincisi de burada balık neslini yok ettikleri için, balıkçılığı, denizi kirlettikleri için turizmi yok ediyorlar. Biz burada balıkçılığı kalkındırmak için Avrupa Birliği'nden 200 bin euro hibe aldık. İtalyanlarla ortak çalıştık, balık mezatını yeniledik ama şimdi küçük balıkçılığı yok ediyor, balıkçılara teknelerini sattırıyorlar diye konuştu kendisi. Ülke genelinde yeşili doğayı denizi korumak üzere yola çıkan hareketlerin sesi hükümet ise bu konuda gereken yapmadığı için bu ses sanki boş duvarlarda yankılanıyor. Bu hareketlerin daha geniş kitlesel huzursuzluklara yol açmaması için devlet mekanizmalarının ve hükümetin harekete geçerek bu sorunlara acilen ve uzlaştırıcı çözücü süreçleri başlatması gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.